Bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında daha çok yaya veya deve yolculuğu vardı. Şimdi son teknolojiyle kısa zamanda mesafeler kat edilebiliyor. Bu şekilde çok kısa zamanda uzun mesafelerin kat edilmesi sebebiyle seferilik illeti ortadan kalkıyor mu diye sormuş. Yani yolculuklar çok kolaylaştı. Acaba seferilik konusunda İslam'ın getirdiği hükümleri gözden geçirme gerekir mi diye sormuş. Şimdi tabi İslam'da hükümler kalıcıdır, kıyamete kadar devam edecek olan hükümlerdir. Yani seferi yolcu dendiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mekke mükerremeden yola çıkınca Allah Resulü şuraya kadar gidenler seferi sayılmaz demiş. Mesela Mekke'de neresi taif, sınır sayılmış, cidde sınır sayılmış. Medine Usfan denen bir yer var mesela. Usvan Medine'den hareket sınır sayılmış. Oradan daha uzağa gidilirse seferi sayılıyor. Daha yakınlara gidenler seferi sayılmıyor mesela. Şimdi dolayısıyla bu şekil Allah Resulü döneminde bulunduğu yerden uzak yere, uzak bir yere gitmek bazen yaya oluyor, bazen deve ile oluyor ama bazen de savaş atıyla oluyor. Safkan Arap atıyla olabiliyor atlı olan yolculuk aslında bugün neredeyse köy yollarındaki otomobilden pek de aşağı değildir onu ifade edelim. Şu anda safkan arapatlarının 80-100 kilometre arası çölde hız yaptığı kabul ediliyor. Saatte 80 kilometrenin üzerinde bir safkan arapatı hız yapabiliyor. Savaş atları. Böyle olunca biraz önce söylediğimiz zaten yerler 85-90 kilometre kadar, ciddi 90 kilometre bakınız. Tahip 90, o civarda. 85-90. Do... Şimdi gerçi otobanlar yapıldı, kısalmış biraz. 80-83 kilometreye falan düşmüş mesafeler ama bugün oralara Safkan, Arapat'a bir saate gidebiliyorsunuz bakınız. Ama deveyle yaya gidişte 3 günlük yol kabul ediliyor. 6 saat günde yolculuk yapılınca 18 saat hesaplamasıyla işte saatte de yapılacak olan 5 kilometre dolaylarında bir saatte insanın yol kat edeceği kabul ediliyor. Biraz da dinlenerek gitmeyi durumlarında. Dolayısıyla 90 kilometre dolaylarındaki bir mesafe, sefer mesafesi sayılmış. Dolayısıyla sefer hali demişsem alimleri meşakkattan hali değildir. Yani zorluklar vardır, sıkıntı söz konusudur. Ve kişi gittiği yerde uzaklaştığı için bir takım kendini meşgul eden işlerle meşguldür. Ya iş icabı gitmiştir diye tatil için gitmiştir. Sebep ne olursa olsun gittiği yerde eğer meşru bir iş için gidiyorsa demişler alimleri sefer şeylerini istifade eder. Ama hırsızlık amacıyla, kötü amaçla falan gittiyse sefer seferi haklardan istifade edemez diyen görüşte olanlar da var. Yani tatil, istirahat tabii ki iyi niyetle gidilen yerler, devre vesaireler, otelde bir bayramı geçirme, ziyaret, için gitmeler falan hep iyi niyetle gitme. İlle ticaret için gitmek de gerekmiyor. Şimdi dolayısıyla Bulunduğumuz yerden uzaklaşmayı esas aldığımız zaman bu uzaklaşma ister yaya olsun, ister deveyle olsun, ister savaş atıyla olsun, isterse otomobil, tren veya uçakla olsun. Önemli olan bulunduğumuz yerden ne kadar uzağa gidiyoruz. Çünkü o gittiğimiz yerde bizi meşgul eden şeyler vardır ve yolculuktaki meşakkat hali, sıkıntı hali dolayısıyla bitmeyecektir. Ama İslam işte alimleri şunu da ifade etmişler, seferinin illeti meşakkat değildir demişler. Mutlak yolculuk halinin gerçekleşmesidir. Yani hiç meşakkat olmasa da çok rahat yataklı trenle yolculuk yapsak, bizi yoran, meşgul eden hiçbir şey olmasa bile gittiğimiz yerde son derece lüks ve rahat içinde bulunsak bile mutlak seferilik gerçekleştiyse meşakkatin, sıkıntının olmaması seferilik hükümlerini düşürmez demişler. Ana yorum bu şekilde. Yani seferin illeti meşakkat değil, mutlak seferlik halidir diye değerlendirilmiş. Şimdi öyle olunca günümüze geldiğimizde bulunduğumuz yerden eğer sefer mesafesi kadar uzağa gidiyorsak, yola çıktığımız yerden, köyse köyün kenarı, mezarlık, harmanlı gibi yerlerden ayrılınca. Şehir veya kasaba ise şehir veya kasabanın kenarı diyebileceğimiz, kenardaki diyelim terminal şehrin kenarındaysa. Değilse işte fabrikalar falan en son şehrin kenarında, şehrin belki belediye sınırları gibi yoğun olan şehir yerleşim alanından ayrıldığımız andan itibaren seferlik başlıyor. Ve ondan sonra kılacağımız namazları bildiğimiz gibi öğlen, ikindi ve yatsı namazlarını iki rekat olarak kılıyoruz. Hanefi mezhebinde sünnetleri kılmama hakkımız var. Yolculuk kısmında özellikle sabah namazı sünneti hariç. Ama tabii ki vaktimiz varsa kılınması daha güzeldir. Abdullah bin Ömer'in ve diğer bir takım sahabelerin yolculuk halinde sünnet namazları kılmadığı biliniyor sabah namazı sünneti dışında. Dolayısıyla bu Ramazansa Ramazan gününe rastlamışsa orucu tutmama hakkımız var. Ama tutarsak alüle buna da bir engel yok. Tutmadığımız zaman seferilik hükümlerine uymuş oluruz. Bu yüzden günümüzde tren gibi, uçak gibi hızlı trenler vesaire meydana gelmesi seferilik hükümlerini etkilemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nisa suresi 101. ayette "Ve izâ darabtu filâd fereyseleikum cunâhun enteksemen ayetinde esas verilen "Ve izâ siz yeryüzünde yolcular çıktığınız zaman fereyseleikum cunâhun hiçbir sakınca yoktur. Enteksemen selâ namazdan kısaltmanızda, namazı kısa kılmanızda bir sakınca yoktur. İn hiftum evtekumen zikefaru kâfiri inkârı kâfirlerin sizi fitneye uğratmasından, size zarar vermesinden korkarsanız kısaltmanızda sakınca yoktur." Fakat buradaki korkuyu peygamberimize sormuşlar. Korku olsun olmasın buyurmuş peygamberimiz. Eğer bulunduğunuz yerden yola çıkmışsanız, uzağa gidiyorsanız namazı kısaltmanızda bir sakınca yoktur maasında. Çeşitli hadislerde yolcunun namazının iki rekat olduğuna dair hadisler de var. Hani filmi daha çok onlara dayanmış. Yani yolcunun namazı dört değil, iki aslı 2 rekaattır. Dört kılmağa kalkarsa... İki rekat nafile eklemiş olur demiş Hanefi mezhebi. Burada diğer mezheplerde e, isteyen iki kılar, isteyen dört kılabilir görüşü var. Dört kılan azimete uyar, iki kılan ruhsata uyar görüşü var öbür mezheplerde. en yani dört rekat kılmaya da kapı açık tutulmuş. Ancak Hanefi mezhebinde dört rekat namazlar iki rekattır aslı yolcunun. Dört kılarsa son iki rekat nafile hükmünde olur. Hatta bu mekruh bile olur görüşü Hanefi mezhebinde ortaya konmuş. Şimdi tabii bayram günlerinde özellikle uzak yerlere, sefere çıkmalar sebebiyle seferlik konusunda bir de anne baba yurduna gidiliyor mesela. Anne babayı ziyarete gittik. 200 kilometre uzakta. İşte 3-5 gün bayramda kalacağız. Namazları tam mı kılacağız, seferi mi kılacağız? Çok sorulan sorulardan. Özellikle babamız hayattaysa, anne babamız. Bizim orası aslında asli vatanımızdır. Asli vatanlığımız devam ediyordur. Neden? Çünkü başımız dara düşünce... İşimiz bozulsa, bulunduğumuz yerden ayrılmak zorunda kalsak, işimizi kaybetsek, babamızın kapısını çaldığımız zaman babamız kapısını açmak zorunda. Orada kalma hakkımız var hanımımızla birlikte. Fakir düştük, kaza geçirdik, Allah korusun işimizi kaybettik, sakat duruma düştük. Annemiz, babamız bize nafaka, infak ederek bize bakmak zorunda. Tabii babamız o duruma düşerse biz ona bakmak zorundayız. Aile içinde böyle bir tesanütü var. O yüzden de bizim ana adresimiz, babamız hayatta olduğu sürece onun bulunduğu yerdir, onun bulunduğu evdir. Asi vatanımız orası. Peki bizim 200 kilometrede öğretmenlik yaptığımız yer nedir diye sorulursa orası vatanı ikamet adına alıyor. Yani 15 günden fazla sürekli kalmaları sebebiyle orası da vatanı asli gibi. Arada fark yok aslında. Yani hemen öğretmenlik yaptığımız yere, oturduğumuz yere gelince... Muhim hale geliyoruz. Namazları tam kılmamız, Ramazansa orucu tutmamız gerekiyor. Onda şüphe yok. Ancak bazen şöyle de oluyor. Yani görevli olduğumuz o yere, diyelim hafta sonları muhakkak anne babanın bulunduğu yere, henüz evlenmemişiz, bekarız diyelim, öğretmenlik yaptığımız 200 kilometre yere, pazar günü akşamdan geliyoruz, cuma günü ayrılıyoruz mesela diyelim. Her hafta sonu anne babamız yanızdayız. 200 kilometre ötede görevimiz var. Şimdi ne oldu? Sürekli görevimiz. Hatta evlendik, hanımızla birlikte gelip gidiyoruz diyelim hafta sonları. Veya en geç 15 günde bir yani 12-13 günde bir Cuma günü muhakkak anne babamızın bulunduğu yere geliyoruz ve 15 gün hiç geçirmediğimizi kabul edelim. Sürekli seferiyiz bakınız. 15 gün gittiğimiz yerde, 15 günden az kalacaksak orada seferiyiz. Yol kısmında zaten seferiyiz. Bu aylarca bile devam etse biz kendi evimiz olsa bile orası, oradan daire almışız diyelim, 200 kilometre uzaktaki yerden hanımızda kalıyoruz. Ama her hafta sonu veya iki haftada bir, 12-13 günde bir yani anne babamızın evine gidiyoruz. Hele şimdi günümüze hızlı tren konmuş, rahat gelme gitme imkanı var, arabamızı da hiç kullanmadan gelip gittiğimizi düşünelim. Sürekli seferiyiz, İslam'ın getirdiği bir kolaylık vatanı ikamet olamadı bizim bulunduğumuz yer. O zaman üçüncü bir vatan çıktı ortaya. O da vatanı sükne oluyor. Yani otelde, motelde, devre mülkte falan 15 günü geçmeyen kalmalar vatanı sükne adını alıyor. Sürekli seferiyiz. Yol kısmında zaten seferiyiz. Eğer 90 kilometreden uzaksa bulunduğumuz yere hem yolda hem gittiğimiz yerde seferimiz devam ediyor demektir. Bu duruma göre üç çeşit vatan söz konusu. Vatan asli, vatan ikamet ve vatan Sükna. Bu üçünden muhakkak birindeyiz biz. Hangisinde olduğumuzu bulunduğumuz duruma göre belirleriz. Bir de şöyle diyelim. Mesela köyde evimiz var, yerimiz var, anne babamız oradalar. Tamam bayramda gittik 3-5 gün kaldık. Vatan asli sayıldığı için namazımızı tam kıldık diyelim. Ramazan'sa orucumuzu tuttuk. Fakat gün geldi Annemiz babamız vefat etti. Ama köydeki evimiz, yerimiz eşyası ile her şeyle yer yerine duruyor. Tarlamız, tapumuz, bahçemiz belki. Biz 2 300 kilometre uzak bir yerde esnaflık yapıyoruz veya öğretmeniz diyelim mesela. Bu şekilde görevli olduğumuzu kabul edelim. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda anne babamız artık hayatta olmadığı için orası bizim için yazlık gibi bir yerdir. Tapusu bize ait olabilir, önemli değil. Kişinin yazlığı da olur mesela. Yazlık edinmişiz. Anımızda gidiyoruz orada işte bir hafta kalıp dönüyoruz yazın mesela. Tekrar başka bir zaman gidiyoruz 10 gün kalıyoruz. Başka bir zamanda 12-13 gün kalıyoruz. 15 günden fazla kalmadığımız sürece yazlık kısmı bizim seferi olarak kaldığımız yerdir. Tapusu bize ait olsa bile. Yani Buna benzer İslam'ın getirdiği kolaylıkları aslında biz dikkate almayalım. Her yerde namazımızı tam kılalım, Ramazan'da orucumuzu tam tutalım diyebiliriz ona bir engel yok. Tabi namazımızı tam kılalım dersek o zaman diğer mezheplere, şafi mezhebi yani azimet ruhsat açısından isteyen iki kılar isteyen dört kılar diyen görüş var. İki kılan ruhsata uymuş, dört rekat kılan azimete uymuş olur diyen görüş var diğer mezheplerde. Ona göre amel etmiş oluruz. Ama Hanefi mezhebi, mezhebine göre amel edeceksek 15 günden az kalmalarda tapu bize ait olsa bile orası bizim için vatanı sükna olur 15 günden fazla kalırsak yazlık yerimizde veya devre mülkümüzde 11 16 gün falan kalıyorsa o zaman orası vatanı ikamet adını alır gittiğimiz andan itibaren Eğer 16 gün kalacak kararımız kesinse kalacağız diyorsak gittiğimiz günden itibaren mukim durumuna geliriz namazı tam kılmamız lazım Ramazansı orucu orucu tutmamız gerekecektir İşte bu gibi Esas dikkat ederek bayramlarda çünkü bu gelmeler gitmelerde çok karşılaşılan hususlardan, bize sorulan konulardan oluyor. Yani aslında çeşitli ayetlerde, bilen yürüdüler, süre velayriydü bükümü o sır mesela. Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Kolaylığı tercih etmenizi, kolaylığa uymanızı ister buyurulmuş mesela. Hayır ben illa zoru tercih edeceğim ve zoru tercih edince çok sevap kazanırım demek acaba uygun olur mu? Hep zoru kazanacağım. Zoru tercih edeceğim mesela. İşte bazıları diyelim şeye gidecek. Bir camiye, cemaate gidecek. Ben efendim çok yakınlı cami var. İmamı da gayet iyi. Takva sahibi falan. Ama ben çok uzakta, bir kilo, iki kilometre ilerideki camiye gideceğim. Adım başı sevap kazanacağım. Yani yürüyüş yapmış oluruz tabii ama yakınımızda şey var. Şimdi hiç yakınımızda cami olmadan sadece bir iki kilometre ötedeki cami olsa bilfarz. farz cemaate katılmak için. Tamam. Çok uzak olmasına rağmen orayı tercih ettik. Adım başı ecir aldık. Acaba sırf çok uzağa gideyim, çok uzakta namaz kılayım diye bir yürüyüş yaparak diyelim. Kendimize de biraz kendimizi yorarak giderek gitmemiz bize ne kadar ecir kazandırır bilemiyoruz. Yani buna benzer ger sahabelerden şeyler olmuş aslında. Sırf uzak yerden Hacca geleyim diye Suriye tarafına gelen Hicaz'dan, Ürdün Suriye taraflarına gelip oradan hacca kendi evi belki Mekke'de, Medine'de olduğu halde o şekilde uzak yerlerden gelmek yoluyla çok sevap kazanayım diyen sahabeler de olmuş. Belki dışarıdan gelenlere yüz bin kat ecir dedik şeyde Kabe-i Muazzama'da yerler yok bu aslında. Dışarıda mikatler dışından gelen haç veya umre için gelenler hakkında peygamberimiz onu buyurmuş. Yoksa yerliler her gün kâbede namaz sıkılıyor, yüz bin kat sevap mı alıyor? Mesela değil, mikat dışından gelenler. Medine-i Münevvere'de de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette bin kat ecir alır buyurmuş mesela. Mesdaksa'da beş yüz kat ecir alır ifadesi var Mesdaksa'da. Ama Mesdaksa'nın o mahallesinde oturan yerli, Kudüs'lü biri için mi söz konusu değil? Dışarıdan gelenler için. Belki ziyarete vesile olsun. Uzaktan insanlar gelsinler burada ibadet yapsınlar, namaz kılsınlar diye belki Vadişerif buyuruldu. O yüzden seferlikle ilgili bu konulara yine günümüzde aynen Peygamberimiz döneminden gelen ana kaynaklardaki ölçülere uymak daha isabetli görünüyor. Yoksa yeni yorumlarla kendi anlayışımıza göre değişiklikler meydana getirmeye kalkarsak zaman içinde çok şeyler değişmeye başlar ve bu furyanın önüne geçmekte zorlaşır. O yüzden naslarda ne varsa, ayet ve hadislerde olanlarda bir hikmet vardır, ibret vardır, fayda vardır. İslam asırlar boyunca, İslam alimlerince böyle yorumlanmış ve bu ana prensiplerin dışında İslam alimleri genelde çıkmamışlar. Ben bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bir erkek hanımına boşanma niyetiyle, öfkeyle bundan sonra sen benim anamsın veya bacımsın derse, bu zıhar veya talak olur mu diye sormuş. Evet yani Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü hadis-i şeriflerinde ve ayet-i kerimede bu zıhardan bahseden, özellikle Mücadele Suresindeki ayet-i kerimelerde zihar konusu yarım sayfalık daha fazla bir bölümde açıklanmış. Cahile devrinde de olan bir boşanma türü ya da ayrılma sebebi oluyor. Yani hadise şu şekilde cereyan ediyor. Bir kimse hanımına daha sonra kendisini haram hale getirmek niyetiyle bundan sonra sen bana annem gibisin. Nasıl annem haramsa sen de bana haram hale geldin. Veya kız kardeşim gibisin, ablam gibisin gibi ifadelerle aslında cinsel anlamda hanımını yabancılaştırıyor. Ve dolayısıyla karı koca hayatını haram hale getiriyor. Buna zihar ismi veriliyor aslında. Dolayısıyla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Havle binti Malik isminde bir kadın peygamberimize gelmiş. Yaşıl evs bin sabit demiş kocam zihar yaptı. Beni annesine benzeterek haram hale getirdi. Çocuklarımız da var demiş. Yataklarımızı ayırdık odalarımızı. Ama bu evlilik böyle devam edemez demiş yani nikah sona erdirmiyor birden ama ilerleyen günlerde karı koca hayatı yaşayamayınca araları açılıyor ve evlilik sona eriyor tabii ki. Yani bu evlilik böyle, bu nasıl evlilik ya Resulallah diyor. Hem evliyiz hem yataklarımızı, odalarımızı ayırdık. Korkarım bu evlilik sona erecek diyor. İslam buna bir çözüm getirmeyecek mi diyor Havle Binti Malik. Peygamberimiz ya Havle sen diyor zıharın ne olduğunu biliyorsun diyor. Nasıl da olduğunda zaten. Kocan söyleyince anlamışsın. Ben yeni bir şey söylemiyorum diyor. Yani kocan sana haram hale gelmiş durumda. Deyince Havle Yaşullah siz beni anlamıyorsunuz. Yuvamız yıkılacak diyor. Çocuklarımız da var. Yazık olacak. Bu nasıl evlilik diyor? Hem evliyiz goya hem odalarımız ayrı. Bu evlilik böyle devam edemez ve aile yazık olacak diyor. Peygamberimiz yine sükût edip cevap vermeyince siz beni anlamıyorsunuz Yaşullah diyerek oradan ayrılıyor. Kapının önüne Çıkınca ellerini semaya açarak Allah'a dua etmeye başlıyor. Ya Rabbi diyor, benim aile yuvam yıkılacak. Bunun bir çaresi varsa Ya Rabbi, bildir manasında gözyaşını dua etmeye başlıyor bir kadın. Ve onun bu duasının arkasından daha ellerini indirmeden Cebi Aleyhisselam geliyor. Mücadele suresinin yarım sayfanın üzerindeki ziharı çözüme kavuşturan ayetleri geliyor. Bir hanımın duasıyla, duasından sonra mücadele, mücadele şeklinde telaffuz edilir Mücadele eden kadın demek. Peygamberle tartışan kadın anlamına geliyor. Ve onun üzerine gelen ayetlerde şöyle buyuruyor. Kadı semiallahu kavrelletti tücadilüke fî zevcihe ve deki ilallah. Mücadele suresi ilk ayetleri. Allah, ey Habibim seninle kocası hakkında tartışan, mücadele eden tücadilüke, seninle mücadele eden, tartışan o kadının sözünü, duasını işitmiştir. Veteş tekiyle ve Allah ve Allah'a şikayet eden. Yani bir bakıma peygamberimizi şikayet ediyor. Senin peygamberin bir çözüm üretmedi. Yıkılmak üzere olan aile yuvama yardımcı olmadı ya Rabbi. Sen yardımcı olma anasında Bu şikayetini Allah işitmiştir. Wallahu yasmu tehavereküma. Allah sizin daha önceki konuşmalarınızı da işitiyordu. İnnallâh'a semiyun basir. şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. Buyurulduktan sonra. Elle'dir yuzahiruna minküm minisayim hanımları hakkında sizden zihar yapanlara gelince mahun ummahatim onlar yani hanımları onların anneleri değildir. Hani annem gibisin dedi ya. Hanımları anneleri değil. Öylese nasıl bir haramlık meydana gelsin? İnma tuhum illelleti anneleri onları doğuran kadındır. Dolayısıyla hanımları annelere değildir. Ondan sonra ümillediğine yüzahiruna min elima kalu. sonra şimdi ziharın Kefareti ayet-i kerimelerin devamı da şöyle açıklanıyor. Fettah rakabe, <-i> minkable etemezse hanımıyla bir araya gelmezden önce bir köle azadı. Aşıkkı bir köle azad ederek zıharın kefareti yerine gelmiş olacak. Buna, e, bunu bulamazsa, femellem <tab -i> köle azadının imkanı yoksa fesiyam-ı şehrerim aynim titabiye ay İki üst üste oruç tutmak. Femellem esediyo, yine minkable etemezse hanımıyla bir araya gelmezden önce iki ay oruç tutmak. Femelle mesleti, eğer buna da, buna da gücü yetmezse, feitamu sittiğine, altmış miskinen, altmış fakiri doyurmak. Altmış gün oruç, iki ay oruçtu yerine, altmış fakiri doyurmak, C oluyor. Dolayısıyla, ziharın kefareti, üç şıklı olarak, ayet-i kerimelere bildirilmiş. Köle azadı, buna gücü yetmezse, iki ay üst üste oruç tutmak, buna da gücü yetmezse, altmış fakiri doyurmak. Birer gün, onlara fitre, fidye miktarınca, gıda maddesi, para ve imkan sağlamak şeklinde. Tabi Peygamberimiz onuza da çağırmış hemen Havle Binti Malik'i ve kocası evsi. Ayetleri okumuş, tebliğ etmiş. Demiş, sizin meselenizle alakalı çözüm geldi. Köle azat edeceksiniz. Yani, edemeyiz ki öyle. Neden? Biz fakir bir ay. Yani buna imkanımız yok. İki ay oruç tutacaksınız. Bu da ağır gelir demiş. Sahabe çok rahat aslında bu konularda. Yani B şıkkını yerine getirmede de çöl ikliminde o sıcak bölgede Oruç tutmakla zorlanacağını düşününce bunu da göz alamıyorlar. Üçüncü şık 60 fakire diyor peygamberimiz birer gün yetecek kadar yiyecek vereceksiniz diyor. Şu kadar hurma miktarı 30 saat hurma oluyor genelde. Yarım saat işte bir kilo 600 gram falan oluyor. Bir günlük yiyecek 60 fakir yetecek kadar hurma fakirlere dağıtacaksınız. E, Bu olabilir demiş Havile Minti Malik. Bir kısmı kendisi demin bir kısmı kocası fakirlere kısaca 60 Fakire yetecek kadar gıda dağıtmışlar ve o şekilde zihar kefareti etkisini kaybetmişler. İşte zıhar dendiği zaman bu akla geliyor. İşte bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa şeylere de uygulamış. Oruç kasten bilerek orucunu bozanlara da bu zıhar kefaretini uygulamış aradaki benzerlik sebebiyle. Şimdi zıharda dikkat edilirse hanımıyla cinsel yasak giriyor karı koca arasını. Oruçta da aynı şey var. Yani gündüz kısmında oruçlu karı koca arasına cinsel yasak giriyor. Zihardakine benzer. Yani oruçta gün kısmında gece kısmı hariç gündüz böyle bir yasaklama var. Ziharda süreklilik var. İşte peygamberimiz kasten orucunu bozan bir erkek peygamberimize gelmiş. Zaten tek olayı var kaynaklarda. Yalnız böyle böyle demiş. Ramazan günü hanımımla bir araya geldi cinsel ilişkiye. Girdik. İhtarak yandım demiş. Mahvoldum. Bunun cezası neyse Dünyada çekmek isterim. Tabi o da önemli. Şimdi bunu şükür ederek, görmezden gelerek, ahirete bırakmak yollardan birisi ama sahabe bırakmak istemiyor. Dünyada problemlerin çözülmesini istiyor. Havle binti Malik de dikkat edilirse probleme çözüm gelsin istiyor. Peygamberimiz hemen cevap vermemiş. Neden ayet gelsin? Bu gibi konular Kur'an-ı Kerim'e girsin istiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e girince de tabi kesinleşiyor. Bu yüzden Allah'ın Resulü Tabii ihtirak, tü, yandım diyen osabiye, aynen zıhar kefaretinin şeylerini söylüyor, maddelerini. Bir küre azar edeceksiniz diyor. Ya sonra edemeyiz. Neden? Biz fakir bir aileyiz. Köle pahalı bir ürün, onu satın alıp hürriyetine kavuşturamayız. O zaman iki ay üst üste oruç tutacaksınız diyor Allah'ın Resulü. Bunu da yapamayız. Çünkü biz Ramazan orucunu bile sakatladık. O zaman üçüncü şık, altmış fakire birer fidye vereceksiniz. Yiyecek vereceksiniz. Bunu da yapamayız diyor. Neden? imkanımız yok diyor. Bir fakir aileyiz. Altmış fakire bu kadar yiyeceği veremeyiz diyor. Yani eshab-ı kiram çok rahat aslında. Peki ya o kazanır çalışıp bunu temin ederiz. Fakire dağıtırız diyebilir mesela bunu da demiyor. O andaki durumuna bakarak bu imkanımız yok diyor. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi çağırıyor. Git diyor filanca yerden zekat zeka deposu olması lazım. Otuz saat hurma diyor tart getir 30 sahide 60 fakir yetecek kadar hurma oluyor. 3 kilogramın üzerinde bir say, 3 kilo 200 gram falan oluyor. Dolayısıyla bu kadar hurmayı o sahabe gidip zekâ deposundan getirmiş. Demiş şimdi bunu götürün, mahallenizdeki fakirlere dağıtın. Tekrar bu sahabe, ya da bunu bizi, bizden kimse almaz. Neden almaz? Mahallemizde bizden fakir yok. istemiş Allah Rasulü tebessüm ederek, hatta dişleri göründü diyor sahabe, tebessüm ederek, Peki alın bunu götürün hanımınızla güle güle yeğiniz buyurmuş. Yani böylece oruç kasten oruç bozanlarla ilgili kefaret de zıhar kefaretine kıyasla aralarındaki benzerlik sebebiyle aynen üç madde peygamberimiz tarafından oruç kefaretine de uyarlanmış, uygulanmış. Burada bir kıyas, bir benzerlik sebebiyle kıyas yapıldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla biz İmam Şafii demiş o zaman o kasten orucunu bozmakla ilgili olan Kefaret hanımıyla olursa demiş, hanımıyla cinsel yolda bozduysa gerekir. Yeme içme yoluyla bozduysa demiş bir kimse orucunu. Buna keffaret gerekmez demiş. Sadece kaza gerekir ve Allah'a tevbe eder demiş. Namazı bozulan kişinin namazı kaza etmesi gibi. Bir gün orucunu bozan kişi bir gün kaza eder bir de tevbe eder. 60 gün bir günün yerine niye demiş ilaveler olsun Şafii mezhebi. Fakat hanefilerde Burada örnek olarak doğru, cinsel yolla oruç bozulmuş ama yeme yoluyla, yemek yemek, su içmek yoluyla olan oruç bozulmayla arasında fark yok. Sonuçta imsak ihlal edilmiş oluyor, oruç bozulmuş. İster cinsel yolu olsun, ister su içme yoluyla, ister bilerek yemek yeme yoluyla olsun, oruç kasten bilerek bozulduysa sonuç değişmez. Aynı ceza, kefaret hepsi için gerekli olur demiş Hanefi mezhebi. Fakat yine de tabii şıklara dikkat ederek, yani sıraya göre, kişinin kendi durumuna göre tercih yapma hakkında bulunduğunu düşünmek gerekiyor. Köle azadı tabii günümüzde yok. O zaman B şıkkında iki ay oruç tutmak var. Bunu kişi göze alabilir isterse yani. göz alabilir orucu bozan kişi. Emeklidir, ne bileyim zaten sağlık bakımından da biraz aç kalmak, oruç tutmak istiyordur, oruç tutmayı seviyordur, yapabilir. Ama bu kişi çalışıyorsa, çabalıyorsa... Efendim Önemli bir takım işlerin içindeyse, iş adamıysa iki ay üst üste oruç tutmak kolay değil. Toplantılar olur, yemekler olur, ziyafetler olacak. Hep oruçlu gündüzleri veya devlet memuruysa sürekli gündüzleri oruçlu bir takım ağırlıklar da meydana getirebilir. Bunu dikkate alarak C şıkkını tercih edebilir. O zaman 60 fakiri 10 liradan, şu an Diyanet'in en düşük fitre hesabı rakamı bildiğimiz gibi 10 lira dolaylarında. 10 liradan, 15 liradan neyse. 600 lira, 700 lira fakirlere dağıtır. mesela kefaret yerine gelmiş olur. Onun için burada B ve C şıklarından bir kimsenin kendisine uygun olan birini seçme hakkında bulunması gerekir. Peygamberimiz zamanında bu tercihler kullanılmış. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor şehir trafiğine takılan kişi namazını cem edebilir mi? Kendi arabasında ise araç içinde oturarak namaz kılabilir mi diye sormuş. Şimdi tabii şehir trafiğine takılan kişi namazını kılmak yerine Arabadayken namazı kılma yani şehir içinde. Gerçi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu ifade edelim. Abdullah ibn Abbas'ın rivayet ettiğine göre peygamberimiz bazen çok yağmurlu günlerde mesela bir de çok sıcak olan günlerde öğle namaza geç çıkıyormuş. Fakat bu seyrek oluyor tabii ki. Belki ezan zamanında okunuyor ama peygamberimiz namaza geç çıkınca öğle namazını kıldırıyor ikindiyi de kılıp, kılıp dağılalım diyor. Ölenle birlikte ikindi de kıldırıyor ve dağılıyorlar. Bu zaman zaman oldu diyor Abdullah İbn Abbas. Şimdi bu ne anlama geliyor? Tabi Hanefilerin yorumu öğlen namazını peygamberimiz son vaktine doğru geciktirdi. Onu son vaktinde kıldı ikindiyi de ilk vaktinde kıldı şeklinde yorumluyorlar. Fakat bu acaba tam saatine dakikasına denk geldi mi bilinmez ama zaten bildiğimiz gibi ee, öğlen namazının son vakti, ikinci namazın ilk vakti konusunda iki görüş de var. Yani çoğunluğa göre, imameyene göre cisimlerin gölgesi bir misli olunca öğlen namazının vakti çıkıyor, ikinci namazı vakti geliyor. Fakat İmam-ı Azam'a göre cisimlerin gölgesi iki misli olunca ikinci namazının vakti başlıyor, öğlen namazı vakti çıkıyor. Yani cisimlerin gölgesi bir misli olmakla iki misli olmak arasında ortak bir alan var aslında. Hem öğlen hem ikindi kılınabilecek bir alan söz konusu. Mesela şöyle diyelim. Biz bir çubuğu diktik. Bir metre uzunluğundaki bir bastonu bir gölge meydana geldi. Öğlenden sonra saat kaç? Diyelim 4 mesela. Saat 4'te cisimlerin gölgesi bir misli olduğunu kabul edelim. Bir metre uzunluğundaki baston bir metre gölge işaretledik. Aradan bir saat daha, saat 5 oldu. Baktık iki katına çıktı gölge. 2 metreye çıktı yani. Onu da işaretledik. Bir saatlik bir mesafe var dikkat edilse. Şimdi çoğunluğa göre Saat 4'te ikinci ezan okunacak. Fakat İmam-ı Azam'a göre saat 5'te ikindi ezan okunacak. Bir saatlik şey var. Yani kısaca sahabe döneminde saat falan yok bilindiği gibi. Saat Emeviler devrinde ilk defa Harun Reşit zamanında icat edilmiş. Kum saati olarak sadece zengin varlıklı ailelerde antika eşya gibi kullanılmaya başlanmış. Halka saatin yayılması çok daha sonraki dönemlerde olmuş. Hep namaz vakitleri Göz kararıyla belirlenmiş, gölgelere, cisimlerin gölgesine göre belirlenmiş. Güneşin doğması belli, güneş görününce tabii doğmuş olacak, batması belli, kaybolunca çöl olan yerler, daha düzgün araziler var, akşam olacak. Bir tek ortada, ikin, öğlen ikindi biraz, öğlen de güneş tam tepe noktasından batıya yönelince, öğlen namazın vakti başlıyor bildiğimiz gibi. اَقْلِمِ السَّلَاتِ لِدُلُكِ شَمْسِ لَا غَسَكِلِ لَيْلِ Güneşin batıya yönelmesinden itibaren ey Habibim gece karanlığı basıncaya kadar namaz kıl buyurmuş cenabı, ı Hak Kerime, emir sigasıyla. Güneş tepe noktadan batıya yönel, yönelince iki öğle namazın vakti başladığı kesin bunu ayırt etmek de zor değil. Yani tam tepemize güneş tam dik yukarıda ortada olduğu zamanda zamandan sonra yani öğle namazının vakti giriyor. Cisimlerin gölgesi bir misli, iki misli oluşu hangi anda meydana geliyor? Hz. Ayşe çok tereddüt ettiği için birileri Habeşi ezan okurken ikindi ezanını gölgeye işaret koyuyormuş. Evin yanındaki duvarın gölgesine ve namazın ne kadar yaklaştığını o gölgeden Hz. Ayşe izliyormuş. Bencereden şeyden bakıyor, ikindiye çok az kaldı diyor çizgiye yaklaşınca gölge mesela kendine göre çizgilerle bir saat meydana getirmiş adet Hz. Ayşe validemiz ve o yola namazları takip ediyormuş. Neyse, burada asıl konumuz Peygamberimiz kısaca bazı günlerde demek ki saat 4 ile 5 arasında farz hem öğlen hem ikindi kılınabilecek bir zamanda da kıldığı söylenebilir. Demek ki esnek bir alan var. Orta namaz deniyor zaten. İkinli namazı diye Peygamberimiz hani hafizu aleyh selavatil vasilatil vustave kumu ayetinde hafizu aleyh selavatil bütün namazları muhafaza ediniz, namazlara devam ediniz ve salatül busta özellikle orta namazı muhafaza ediniz, orta namaza devam ediniz. Orta namaz salatül asr'dır diye, yani ikindi namazıdır diye Peygamberimiz tefsir etmiş, açıklamış orta namazı. Bu da orta namaz deyince, yani orta namaz şu da akla geliyor, mesela öğlen namazının vakti kaçta oluyor? Saat birde diyelim, şu anda bir çeyre geçti İstanbul'da, birde olduğunu kabul edelim. Akşam namazı kaçta oluyor. Diyelim saat mesela 7'de olduğunu kabul edelim. Şimdi saat 1 ile 7'nin ortası. Ne oluyor? Ikiye böldüğümüz zaman orta. Yani ona benzer bir mantık da yürütülebilir. Yani bunlar hep bir bakıma ayet kelimelerdeki, hadis-i şeriflerdeki ölçüleri fizik şartlara, astronomik şartlara intibak ettirerek ortaya konmuş saatler. Saat anlayışı daha sonra ortaya çıkmış. Yani güneşin hareketlerine göre bunlar belirlenmiş. Burası peygamberimizin Bazen öğlen ekindiği birlikte kıldırmasını dikkat alırsak, şimdi bu kardeşimizin sorusuna girersek, arabada, otobüste, arabasıyla daha doğrusu giderken namazını neye cem ederek kılsın? Yani mümkünse birini vakti çıkmadan kılar, sünnetleri kılamıyorsa bile farzını kılar, diğerini de vakti girince kılmaya çalışır. Vakti girince kılma imkanı olamıyorsa, arabadayken, Vakit daralıyorsa ona tabii ki arabada direksiyonda bile namaz kılabileceğine ihtiyaç olabilir bazen. Ki Ramazan'da şöyle bir soru gelmişti birkaç yıl önce. Bir kardeşimiz e, avukatmış İstanbul Boğaz Köprüsü'ne doğru e, erkence çıkmış ikindiden sonra. İkin namazını kılmadan çıkmış daha doğrusu yola. karşıya bürosuna ulaşınca e, namazı kılarım diye araba devam ederken yol tıkanmış adım adım giderken ilerlemiş güneşin batmasına 10-15 dakika kalmış neyse iftar vaktine İkinli abdestliymiş bu kardeşimiz ne yapacağını tabi inip namaz kılma imkanı yok trafiğin ortasında zaman zaman arabalar ilerliyormuş adım adım telefon etti bana hocam böyle böyle dedi e, akşam namazına dedi güneşin batmasına 10-15 dakika kaldı artık ikindi namazını dedi kesinlikle karşıya ulaşıp kılamayacağımı anladım ne yapayım ben o zaman dedim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bazen namazı özellikle nafile namazları atın veya devenin üzerinde kılıyormuş. Dolayısıyla hatta atın üzerinde namaz kılarsanız deve veya devenin gemini elinizde tutun demiş Peygamber. yaparsa bez çekebilirsiniz demiş namaz kılarken. Buna benzer hadis-i şerifler var. Dolayısıyla dedim şu anda siz birinci vites arabanızı alın. Sol ayağınız debriyerde olsun sağ ayağınız frende namazın farzına durun eliniz direksiyonda olsun atın gemi gibi yani namaza devam ima yoluyla namazı kılarken bulunduğunuz yerde eğer önünüz açılır da arkadan kornaya falan basarlarsa biraz ayağınızdan debriyajı çekerek arabayı diğer arabaların yanına kadar namazın içine götürebilirsiniz dedim mesela şimdi namazı kazaya bırakmak mı arabada kılmak mı iki şıkla karşı karşı karşıya kaldığımız zaman arabada bile olsa uçakta da olsa trende de olsa Oturduğumuz yerden namazı kılarız. Kazaya bırakmak yerine abdestli olduğumuz zaman bu namazı kazaya bırakmaktan zamanda kılmak, ima yoluyla kılmak daha uygun görünüyor. O yüzden buna benzer cem etmek yerine kendi vaktinde yine de arabada olsa bile kılmaya çalışmak daha sağlıklı görünüyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyorum bilim mecliste hanımına üç defa ben seni boşadım diyen kişi için çözüm nedir diye sormuş. Şimdi bu gibi durumlarda Hanefi mezhebi, aslında ayrı ayrı cümlelerle kullanıldığı zaman birinci cümle esastır. ikinci üçüncü cümle birinin tekrarı veya teyididir gibi görüşüne sahip. Yani eğer gerçekten boşama az, niyetiyle, azmiyle böyle bir şeyi soruyorsa erkek, ilk cümle asıl olur hızını alamadığı kavgada, münakaşada tekrara ihtiyaç duyduğu için ikinci, üçüncüyü de hatta dördüncü beşinciyi de bazen. Seni boşadım hala ne diyorsun? Hadi eşyanı topla hadi evi terk et gibi tartışma uzadıkça bunu birkaç defa tekrarlamış olabilir. O aslında ilk söylediği bütün o olayın içinde bir boşama niyeti azmi vardır. O cümleyi söylediği zaman o azmi zaten yerine gelmiş olur. Ondan sonrakiler birinin tekrar veya teyidi olur görüşü var. O yüzden bu şekil üç cümleyle ayrı cümlelerle söylenen boşama bir boşama sayılır. Zaten resmi evlilerde üç boşamadan birisi hakeme mahkemeye tevdi edilmiş durumdadır. Erkekle kadın eşitlenmiş haldedir o konuda. yerde iki, iki boşama hakkı kalıyor erkeğin. Bu bir boşama hakkını kullandığına göre daha sonrasında mahkemeye gitmemesi barışık anlamına gelir resmi evlilerde. Dolayısıyla iki boşama hakkıyla bu evlilik devam eder şeklinde değerlendirme imkanı var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya üç boşama bildiğimiz gibi zikredilmemiş. Sadece ilk ayette boşamanın iki defa olduğu Mesela Bakara suresi 229. ayette ne sızbırla buyurulmuş boşama ikidir üç 3 falan değil iki başlangıçta. Bundan sonra femserküm mawroofin ya iyilikle anımını tutmak vardır evliyi devam ettirmek tek telak hakkı kalıyor geride çünkü ev bir insan veya iyilikle serbest bırakmak salı vermek vardır yani bunu kesin boşama kabul ederek iki boşamanın ikinci boşamanın arkasından Hanımından ayrılmak vardır. Bir boşamakı kenarda dursun manasında. Fakat ondan sonraki ayette, Veyn Talakaya, eğer hanımını üçüncü defa boşarsa bu kimse. 230. ayet ayrıca zikredilmiş. Eğer üçüncü defa boşarsa hanımını, ondan sonra kadın başka biriyle evlenmedikçe ilk kocasına helal olmaz manasında. Felahatkhullu minbadu, hatta tenkya zevcen gayre. Hanımı Kocasından başka bir erkekle evlenmedikçe bu üçüncü defa boşayan kocasına helal olmaz. Eğer bu ikinci evlendiği erkek de onu boşarsa iddetini tamamladıktan sonra eski kocasına dönebilir şeklinde. 230. ayette üçüncü boşama ayrıca zikredilmiş. Yani bu da gösteriyor ki üç boşamanın aynı anda birlikte yapılmasını Kur'an-ı Kerim ayrı ayrı ayetlerde zikretmiş ve bunun bir anda yapılmaması istenmiş. Yani birbirine ayrılması bir veya iki defa boşanabilir kadın üçünü bir arada boşamamak gerekir manasında. Üçüncü boşama riskli boşamadır çünkü. O kenarda dursun manasında. O yüzden günümüzdeki resmi evlerdeki mahkeme önünde bitecek boşama kenarda dururken erkek bir veya iki defa hanımını boşayabilir. Birinci şekilde. Üçüncü defa boşayamaz. Boşarsa ne olur? Bu iş mahkemede biter anlamına gelir. Yani mahkemeye gitmesi artık o işi mahkeme yoluyla da sonuçlandırması gerekir. Mahkemeye gitmediği sürece de yani bu iş mahkemede biter artık mahkemeye gidelim dilekçe verelim anlamına gelir gitmiyorsa mahkemeye barışık anlamına gelir diye düşünme imkanı var. Yani evliliği tabi çok kolay bir müessese değil birden bir cümlecikle bir kemle falan yıkıp atmak hele çocuklar falan da varsa kolay bir hadise değil o yüzden bunu sağlam esaslara bağlama gerekir. Resmi evlilerde bir talak kenarda duruyor. Mahkemede bitmesi gereken boşamadır. Mahkemeye gidilmediği sürece de onun sona ermeyeceğini herkes biliyor. Bu kanunlarda da böyledir, halk arasında da böyledir, örfende böyledir, bunu bilmeyen yoktur. Ancak mahkemeye gidilir, evlilik mahkemede sona erdirilir. O zaman dinin nikahıta resmin nikahla birlikte sona erdirilmiş olur. Bunu bu şekilde talakın, boşanmanın bir tanesini hakeme, tevdi etmek yoluyla kenarda tutmak gerekiyor. Geride iki talak boşa mahkı kalır. Daha önceden bunları kullandıysa bunlar rici talak niteliğindedir. Resmi evlilik devam ettiği sürece mahkemeye gitmemeleri eşlerin barışmaları anlamına gelir. Efendim burada sohbetimiz okularken hepinizde hayırlı günler.